İlahi isimlerin zuhur yerleridir. İlahi isimlerin mazharlardaki zuhuru o zuhur yerinin istidat ve kabiliyetine göredir. Hatta ala o irfan sahibine bütün isimleri toplamayı lütfetmiştir. Böylece bütün isimleri cami, dairesi geniş ve ihatalıdır. Aziz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki Evvelü ma utiyetu cevamül kerim Bana ilk verilen kelimelerin tamamını anlama ve az da çok şey ifadesidir. Bu da cümle özellikleriyle birlikte esma ilahiyedir. cevam kelim demek kelimelere cami. Kelimelerden murat da esma ilahiyye ilahi isimlerdir. İlahi isimlerin hepsini idrak etme ve onlarla tahakkuk etme özelliği verilmiştir. Bu cevam kelim, kelime kelim bunu ifade eder demek istemişlerdir. O Arif peygamberin varisidir. Hakikati Muhammediye'ye vası, vası olmuştur. Allah'ın iradesiyle sen de bunları anlamaya çalış. İnşallah. <gülüyor> Muhittin Arabi Hazreti, Hazretleri yine buyurur ki bir kemal sahibi hu dediğinde dediği o kendisi olur ve izafi kişiliği tamamen ortadan kalkmış olur. Şunu anlar ki bu hal marifetullah sırrındandır. Hu sözü biz o diye ifadelendiririz Türkçe, zamir, kelime harf karşılığı olarak aslında hu gerçek hu ben demek. İşte bu hal marifetullah sırrındandır. Herkes bunu bilmez. Ehlullah'tan hiçbir kimse bu hale işaret dahi etmemiştir. Ya sırrı açma endişesinden, ya korkudan ya da tehlikeli olduğunu düşündüklerindendir. Zira bu halde kuldan tekvinullah yani Allah'ın yaratıcılık sıfatı zahir olur. Yani huu dediği zamanda o olarak zira bu halde onu kulun lisanından söyleyen Allahu Teala'dır buna tahtü'l-lafz yani gizli ifade denir ki manası söyleyende zahir gayrıda ise gizlidir Tahtül lafz, Arapça'da bir tabir vardır. Tahtül lafz, yani altında gizli. Bir ifade söylenir ama onun açık olarak ifadesi altında gizlidir. Evet. Bu halin hakikatini beyan için biraz daha açmak gerek. Kemal sahibi hu dediğinde o anda kendi varlığını tamamıyla ifna eder mutu kavle mut ölmeden önce öl hadis şerifi gereğince varlığını yok etmiş olur ki bu da ölüm demektir bu ölüm ise irade ile olur zahiren ve batınan varlığından eser kalmayıp başsız ve ayaksız kendisini hu deryasına bırakır böylece boğulup yok olur nam ve nişanı kalmaz bu devreden sonra kendisi hu olur. Çünkü katre deryaya düştü ve aynı derya olur. Deryayı hu'dan maksat deryayı vahidiyettir. İlahi aşktır, vücudu mutlaktır ve nur deryasıdır. Ayrıca birlik alemidir. Hz. Resulullah bizleri irşad için dualarında şöyle derlerdi. Allahümmec'al ni nuran Allah'ım. Bey nur eyle. Zaten nurdu ama bizlere öğretmek için böyle diyordu. Bilinmeli ki kendini huya veren nur olur. Bey varlığı hakka verin. Varlık hakkın olsun. Hemin sen çık aradan kalan yar ola olasın, emin. Varlığını Hu'ya verenin Hu'nun aynı olması acayip midir? Bir kimsenin ölüsü tuz gölüne düşse aynı tuz olur ve temiz olur. Böylece iradeye dayanan bir ölümle kendilerini Hu'nun tuz deryası misali varlığına bırakanlar Hu olup, nur olup arılıp temizlenirler olur, imkansız mıdır? Hu demek Türkçe'de o kimse demektir. Ancak burada kullanılışı ise Allah'ın zatı manasındadır. Yani cümle varlık hakkın ben kelimesiyle kastettiğim varlık dahi hakkındır. Diye düşünür. Bütün varlığı kendi de dahil olmak üzere zat deryasına bırakır. Bu halde Zattan başka hiçbir şey kalmaması gerektir. Hu ismine devam edenlere bilmek gereklidir ki Hu'dan maksat ifade ettiği müsemmadır. Hu dediği zaman da ne isim, ne resim, ne zaman, ne mekan ve ne dahi nişan kalmayıp zatı Hüda cümle varlığı ve haliyle kendini yok edip abdin lisanından Hu diyeni hu olarak bırakması gerekmektedir. Biz evet. evvel ve ahır ne ki var? Huymış. Batın ve zahir ne ki var? Huymış. Anlatılmak istenen mana hasıl olduktan sonra kul adı altında ister hu desin, ister ben desin ister biz desin. İster onlar desin. Mana hep aynıdır. Murat onun zatıdır. Muhiddin Arabi Hazretleri şöyle buyurur. Anlatılmak istenen bu manaya birçok arifler işaret bile etmemişlerdir. Çünkü böyle icap etmiştir. Akla gelen şudur ki kul hakkı tekvin etmiş olur. bu dediği zamanda arkadan sözde halk tekvini gelir. Bunun hakikati şudur ki bu diyen kimse eğer mürşid Kamil'e yetişip Kamil olmuş değilse Burada hata yapabilir Yani salik Saki hakikat olan mürşid Kamil elinden Aşk vadesini içip Fena fillah hasıl olmamışsa Hu dediği zamanda Kendi zammı ve tasavvuru itikadı ve takkidi üzere Hakkı tahayyül ve tasavvur eder Çünkü ıtlaka ermemiştir ve böylece de kendi tasavvuruna göre Hakkı sınırlı ve kayıt altına alır. Dolayısıyla da huyu Tekvin ve icat etmiş olur. Ve bundan sonra da Kendi peyda etmiş olduğu Halika ibadet etmiş olur. Gerçi hadis-i şerifte Şöyle buyrulmuştur. Ben kulumun indindeki Zannı üzereyim. Buna göre o zanda da Hakkın bir yüzü vardır. Lakin kulum tekviniyle Zannına göre zuhur edip yüz gösterir zira hiçbir mukayyet yoktur ki mukayyet o mutlakın bir yüzü olmaya. gerçi bu halde de kendini tekvin ve icat eden yine kendisidir ancak tekvin kuldaki zannın itikadına göredir ve bu mukayyet mabudtur mutlak mabut değildir Hz. Şeyh'in burada anlatmak istediği husus gerçekten çok önemli bir husus Genelde tarikat sohbetlerinde hani konuşulur ya o o o işte odur ondandır her şey odur işte onun vasıtasıyla meydana gelmiştir. Biz onu tanırız ona ibadet ederiz diye bu o zamiri genel olarak kullanılır ve çok geçer. Muittin Arevazettir diyor ki bu gerçek anlamda kullanılmazsa onun gerçek ifadesi anlaşılmamış olur ve de bu hatalı bir söz girer diyor. Şimdi hu dendiği zaman hu hüviyeti mutlaka yani mutlak hüviyet manasına bir işin hakikati ve hüviyeti hu e, kelime ifadesiyle o manasına çevrildiği zaman karşıda bir varlık meydana gelir kişinin tasavvurunda ve ikilik ortaya çıkar. Aslında Hu Hu'nun gerek özelliği gerçek özelliği ikiliksiz birliktir. Yani tam bir birlik. Yani hüviyeti özü olarak düşünülmesi gerekir. Hakikati düşünülmesi gerekir. İşte bir kimse diyor gerçek bir mürşide kamile ermeyip de bunu lafzan ve lisanen söylüyor ise bu hu dediğinde kendinden meydana getirdiği Rabbuna ibadet etmiş olur. Onu yüceltmiş olur demek istiyor. Yani tekvin. Yani onu meydana getirmiş olur diyor. Yani kul o dediği zaman kendi hayalinde bir o. ilah Yani tasavvur etmiş olur. Ve kendi meydana getirdiği Rabbuna ibadet tapmış olur diyor. İşte gerçek huyu diyebilmek için muhakkak gibi Mürsüb-i Kamil'in terbiyesi altında <gülüyor> buraları güzel bir seyir halinde geçtikten sonra ve kendi hüviyetini bulduktan sonra ancak hu yani o kelimesini kullanabilir demek istiyor ve bizleri böylece ayrılmıyor. <gülüyor> Gerçi hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Ben kulumun indindeki zannı üzereyim. Yani kişilerin düşündükleri o mevhumu dahi Yine bir yerde geçerlidir ama Gerçeğe göre değil Kendi zannına göredir Allah onu da kabul ediyor Ben kulumun zannına göreyim diyor Hani cennette e, Ben sizin Rabbiniz Değil miyim diye Nida ettiğinde hayır hayır diyecekler Dördüncüde kendi düşündükleri Tasavvur ettikleri Rablarına Rab'ları şeklinde onlara gözüktüğünde evet diyecekler. İşte buradaki o hu kendi düşündükleri Rab' bu hüviyetinde olan Rab'larıdır, hüviyetidir. Buna göre o zanda da hakkın bir yüzü vardır. Yani kulun kendi düşündüğü indindeki, yanındaki zannında da hakkın bir yüzü vardır. O da haktan ayrı bir şey değildir. Lakin Kulun tekviniyle zannına göre zuhur edip yüz gösterir. Kulun düşüncesine göre yüz gösterir. Zira hiçbir mukayyet yani kayıtlı yoktur ki mukayyet o mutlakın bir yüzü olmasın. Yani hiçbir kayıtlı varlık veya düşünce yoktur ki o mutlak varlığın kayıtsız varlığın kayıtlı bir yüzü olmasın. Yani belirli, tek yönlü bir hali, yüzü olmasın. Gerçi bu halde de kendini tekvinde icat eden yine kendisidir. Ancak tekvin kuldaki zannın itikadına göredir. Ve bu mukayyet mabuttur, mutlak mabut değildir. İşte buraları gerçekten üzerinde durulması çok mühim meselelerdir. Ne diyor? Kendini tekvin ve icat eden yine kendisidir. Ancak tekvin kuldaki zannın itikadına göredir. Kuldan çıktığı için, yani kul ismindeki, hüviyetindeki mahalden çıktığı için sorumlusu mahaldir. Eğer o mahal, yani kul, kulluktan çıkar da mahallikten beri olur da, gerçek hüviyetini, gerçek kimliğini bulursa, işte o zaman hakkın tekvini olur. O söyleyen o kendisidir o zaman. Bu hali düşünmek lazım gelir. Dediği işte bu haldir. Tehlikelidir. Asıl kemal odur ki kul hu dediğinde tamamıyla varlığından soyunup mahvolup fena izafi İzafi benliği ilahi benlikte yok olar. Sonra bir itikat, zan, kayt tahsisiyle kendini bağlamayıp yönlerden hususi bir yön ile bağlanmaya. Ancak bunlardan sonra mutlak Rabbul Erbab'a bağlanmış olur ve ibadete başlar. Aksi halde kendi zannında yaratmış olduğu mabuduna ibadet etmiş olur. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet buna işaret eder. Eferayte men ittahaze ilahahu hevahu 45'e 23 Hevasını ilah edineni görmedin mi? Yahut gördün mü? Bunu çok iyi düşünmek gerekir. Asıl kemal odur ki kul hu dediğinde tamamıyla varlığından soyunup mahvolan. Yani hu dediği zaman artık o huyu diyen kendini beşer yönlü tanıyan o varlık değil iç özündeki, yani gerçek hüyetindeki, batınındaki varlığın ortaya çıkıp ondan söylemesi şekliyle ancak. Nasıl diyor? İzafi benliği ilahi benlikte yok olan. Yani evvelce kendi zannında ben, ben, ben, ben varım diye bir istifam var. Yani bir soru var, bir bilgi var. Benim diye benliği ile oluşan bir bilgisi var. Bir zannı var. İşte bunun dışına çıkıp bunları silip atıp kendisinde böyle sonradan oluşan bir varlığın olmadığını idrak edip kendisinin ezeli bir varlık olduğunu gerçek olarak düşünüp ve o ilahi benliğiyle huyu söylemesi işte o zaman gerçek hu hükmüne giren ve işte gerçek ibadet o zaman oldu Bundan evvel yapılan ibadetlerin hepsi aslında yine geçerli ibadetlerdir. Fakat birimsel anlamda bir ibadet, beşer hükmüyle yapılan bir ibadet ve de kendi Rabbuna yönelen bir ibadettir. Bu başka tabirle aslı olmayan bir Rab'ba, hayalde var edilen bir Rab'ba olan ibadettir zannı üzere kendinde meydana getirdiği çünkü insan nasıl ki hakkın bütün vasıflarını taşıyorsa ister beşer yönlü olsun ister hakkani yönlü olsun beşer yönlü olsa dahi yaratma kudreti var ama belirli sınırlıdır ayrı ama o kudret vardır işte Rabbini kendi yaratıyor kendi yarattığı Rabbini da ibadet ediyor eğer bu gaflet hükmüyle bu hayat sürer de bir mahalden bunun yanlış olduğunu, değişmesi gerektiğini anlamaz, öğrenmez ise ömür boyu hayatını böyle sürdürüyor. Kendi var ettiği, kendi halkettiği Rabbine ibadet ile ömrünü geçiriyor. Ve de sonra ne acayip iştir ki kendi yarattığı, var ettiği Rabbinden cennet bekliyor. Yaptıklarının karşısını bekliyor, karşılığını bekliyor. Zaten öyle bir şey yok ki. Ondan ne bekliyorsun? Ama o yüce zat, o yüce hüyet, o yüce varlık onu da kabul ediyor vekaleten. Ne vekaleten yine karşılığını veriyor, mahrum bırakmıyor. Ama işte biz bunun aslını öğrensek de bu işin aslını öğrensek de vekaleten değil de asaleten alsak bu işe işte gerçek ibadet ancak o zaman olmuş oluyor ki buradaki ibadet hükmü nedir? Yani bizim anladığımız manada bir ibadet mi acaba? Buradaki ibadet diye belirtilen husus nedir, özellik nedir, bilgi nedir, nasıl olması gerekli İşte buradaki ibadet kişinin beşerliği kalmadığı için orada, yani beşer e, süliyeti vücudu kalmadığı için oradaki ibadet, beşeriyetiyle yapılan ibadet hükmünün dışında bir ibadet olması zaten gerekli. Eğer beşeri yönlü bir ibadet orada geçerli olur ise o ikili hükmündedir. O kendi Rabbuna ibadet etmektedir. Beşer, kendi Rabbuna ibadet etmektedir. Gerçek Rabbuna ibadet edebilmesi için beşerlik hüviyetinin dışına çıkması lazım. Üstüne çıkması lazım. Ve geniş manada kendini bilmesi lazım. Burada da beşerlik hükmü olmadığı için beşeri yani fiziksel ibadet geçersiz. Ama onu yapar yapmaz. O ayrı dava. İşte buradaki ibadet, akıl boyutunda olan bir ibadet, düşünce boyutunda olan bir ibadet. Kişi fiziksel ibadetini yapar, yatar kalkar ama akıl boyutunda inkardadır. Korkarak yapan, cehennem ateşine girmemek için yapar, cennet arzusu için ibadetini yapar, beşeriyet yönüyle baktığında ama içinde, içinde isyanlıdır. Bu isyanı kendisi bilir fakat kendine dahi itiraf edemez. Öyle hassas bir meseledir. Çünkü nefis var içerisinde. <gülüyor> nefis devamlı her şeyi reddetmektedir. Suret olarak kendini zaptı altına alsan da, ibadetini yapsan da içeride o kaynama yapar. En küçük bir şeyden patlatır. İsyan bayrağını çeker. İşte buradaki ibadette vücut ve varlık olmadığına göre Buradaki ibadet hükmünde vücut ve varlık olmadığına göre demek ki burada bedenen şeklen ceset ile yapılan bir ibadet hükmü yok. Her ne kadar o da olur veya oluyor ise de burada gerçek ibadetin özelliği düşünce boyutunda, akıl boyutunda, yaşam boyutunda olan ibadettir. Buradaki secde, ibadetin en büyük kısmı secdedir. Buradaki secde kendi varlığının mutlak olarak hiçliğini, yokluğunu idrak edip kendindeki gerçek varlığın oluşumunu, varlığını meydana çıkarmaktır. İşte bu idrak edildiği zaman gerçek secde budur. Budur. Hı. varlığı ile birlikte kalpten bırak onun gerçek güviyeti özelliği duygusal yani aslında burada duygusallık da yoktur ama <gülüyor> duygusallığın da üstünde bir halde işte e, dolayısıyla kişi bunu idrak ettiğinde evvelce var zannettiği yani üzerindeki elbisesi üstünden soyunur yere düşer ve düz olur işte secde etmesi yani yere yayılması, yani eski bilgisinin ayaklar altında alınması tabi olacak. Ve onun yerine tabii ki yeni bir elbise giyecektir. <gülüyor> i̇şte bu giydiği yeni elbisede onun yeni idrak ve şuur bilgisi ve ondan sonraki yaşantısıdır. İşte hangi boyuta gelirse kişi oranın secdesi ve ibadeti o geldiği boyuta göredir. Fiiller alemindeki ibadet ve secdede beden başı ile yapılan hareketlerle yapılan ibadettir. Bu kemale erdikten sonra yani fiiller aleminde tevhid meydana geldikten sonra alemde ayrı ayrı varlıkların olmadığını, tek ve külli bir varlık olduğunu madde boyutunda idrak etmesi işte onun Vabutrak'e geçen haftaki e, şeyde belirtilen ibadetin madde aleminde sona ermesidir. yakîn Burada gelen yakın, <gülüyor> yani ilk yakın, madde alemindeki yakındır. Ondan sonra esma alemindeki yakındır. <gülüyor> Ondan sonra sıfat alemindeki yakındır. İşte her bu yakınlar geldikçe ibadetin şekli, özelliği değişir işte, Akıl boyutunda oluşan işlerdir bunlar. Artık buraya işte Hazreti Peygamber'in dediği gibi benim hakla öyle bir zamanım olur ki buraya ne bir Nebi Mürsel ne Melek-i Mukarrab giremez. Giremez çünkü girecek yer kalmamıştır. Ara yoktur ki oraya girsin. İşte bu son ibadet şekli de oldu. İşte üst derecedeki ibadet şekli de oldu. Ancak bu şekilde bu Mutlak Rabbül Erbab'a bağlanmış olur ve ibadete başlar. Aksi halde kendi zanında yaratmış olduğu mağbuluna ibadet etmiş olur ve bundan kurtulamaz. Eğer yani bu çalışmayı gerçek bu çalışmayı yapmazsa ve bu yolda gerçekten yorulmazsa gerçekten sıkıntılara girmezse üzülmezse oturduğu yerden bu işler olmaz. İşte Ayet-i Kerime'de onu belirtiyor. Hevasını ilah edineni gördün mü? Yani bu ayet her ne, her ne kadar o zaman vaktiyle geldiğinde <gülüyor> müşrik bir kimse için söylenmiş ise de aslında İslam'ı kaba yaşadığımız sureler, kabaca yaşadığımız sureler İdraksiz olarak yaşadığımız süreler ve de hayali olarak yaşadığımız süreler bunun hükmündedir. İşte hevasını ilah edineni gördün mü? Çünkü kendi meydana getirdiği Rabbine ibadet etmekte ona göre ermekte ve neticesi de bir bakıma borç çıkmakta. Gerçi o zannının karşılığını alacaktır yine. Muhakkak. O da bırakılmaz ama ümim olan kişinin kendini bulması, kendini bilmesi bir insan kendini bilmeyerek cennette de olsa 24 saat kendini bilmeyerek gafletle o bir değer değildir. Evet. Cehennemdekine göre belki bir değerdir ama gerçek hak yolunda olmak isteyenler için bir şey değildir. Çünkü ona da bıkılır. Yani cennete de bıkılır. Gerçi cennet e, hükmünden bahseden ayetlerde orada bıkkınlık, yorgunluk diye bir şey söz konusu değildir diye bahsediyor ama bu gerçek cenneti bulmuş olan kimseler içinde. Yine burada muhit arabi Narabi Hazretleri bir başka konuya girerek tekvin makalesi diye bir konuya geçerek onu açıklıyor. Şimdi Bilesin Kamil kişi odur ki Nefeslerini kontrol edip Onlara bekçi ola Gönül hazinesinin kapısında oturup Hakkın kütüphanesine Hak'tan başka fikirlerin Girmesine müsaade vermeye Et ilallahi ilallah Bi adedi enfasil Halayık Allah'a giden yollar yaratılmışların nefesleri adedincedir. Hükme uyarınca her nefeste hakka yol vardır. İrfan sahibine yakışan her nefesini zatı ile haktan alıp ve yine hakka vermektir. İşte şurada bize anlatılmak istenen şey şu ki insan her nefesini uyanık olarak alması. <gülüyor> Avam dilinde derler ya Hani insan söylese de Söylemese de bilse de bilmese de Her nefesini verdiyse der Hatta iki, iki zikir yapar Bir alırken bir verirken Aslında buradaki e, Belirtilen ibadet hükmü zikir hükmü Avama göre olan bir işarettir Bir hükümdür Avam aklına göre bir üst düzeyde Bir düşüncedir Bir kişi ki kendi nefeslerinin ne olduğunu idrakten aciz öylece sürdürüyor hayatını. Bu yönlü bir bilgi sahibi olması o düşüncenin bir üst derecesidir. Ama bizler için bu olağan bir şey olması lazım. Yani her an aldığımız nefesi hakkın e, vermiş olduğu e, lütuf ile aldığımızı verdiğimizi bilmeli. Yola Ve nefesi alırken ve nefesleri alırken gerçekten uyanık olarak nefeslerini alıp vermesidir. Ancak şurada nefes dediğimiz, bizim aldığımız oksijen ciğerlerimize girip çıkan oksijen nefesi değil. Buradaki nefes ruhumuzu soluklandıran, akıl boyutundaki fikir girişidir. Hayattır bir başka Allah'a o hayatta ilimle olur arkadaşlar. Işte ruhun hayatı ilimle kaim. Beslenmesi ilimle kaimdir. Genişlemesi, geniş boyutlara açılması bilgiyle kaim. Bilgiyi kazanmak için de çalışmak gerekiyor. Dolayısıyla işte burada nefesten bahsetmesi Hazret'in düşünce boyutundaki alışverişimizi devamlı açık tutun demek istiyor. Nasıl ki bize ağız yolundan, bunun yolundan giren oksijen beşeri varlığımızın yaşamasını sağlıyor. İşte idrak boyutundan bize giren düşünceler bilgilerde manevi hayatımızın yaşamasını sağlıyor. Eğer aklımıza girenlerde kesinti olursa oradaki ruhumuz e, gıda alamadığı için baygınlık hükmüne giriyor. Canlanamıyor. İşte niçin bazen eee başımıza bir hal gelir. Düşünürüz üzülürüz falan. Bu arada <gülüyor> ağırlık basar bize. Düşünce boyutumuzu kaybederiz. En kötü olur. En olur. Allah Allah deriz ya ben böyle değildim. Niye bende böyle bir gaflet hükmü var bir müddettir birkaç gün ya birkaç saattir. Halbuki ben çok rahat bir insandım. Belirli bir şeyler düşünüyordum, idrak ediyordum. Niye düştüm buraya diye. Işte ruhun akıl yoluyla aldığı nefeslerin azalması, seyrekleşmesi veya kesilmesi <gülüyor> dolayısıyla onun yaşantısına inkıtağı vurur, sekte vurur ve o rahatlığı, huzuru bulduramaz. İşte akıl boyutundan giren ve ruhani nefesleri almamıza sebep olan o ilim bizde ne kadar genişlerse aklımızdaki eskiden aldığımız yani lüzumsuz şeyleri o kadar dışarıya atacaktır, taşıracaktır, dışarıya atacaktır, attıracaktır. Neticede bizler de lüzumsuz bir şey kalmayacaktır. Ve onların yerine devamlı lüzumluları dolduracağız ve neticede ne kadar lüzumlu şey içeriye girerse gücümüz o kadar artacaktır. Işte <gülüyor> ahirette bize lazım olacak olan akıl boyutunda edindiğimiz bilgi ve bilgiyle birlikte enerjidir. İşte irfan sahibine yakışan her nefesini zatı ile bilhassa şu kelime müslüyle lazım. Zatı ile haktan alıp ve yine hakka vermektir. Şahesel cümle Ama şöylece bir okuyup geçince herhangi bir cümleden farkı yoktur. Fakat yine de tabii tesiri olur. Ha, yine de yine de tesiri olur da yani bu işlerle ilgisi olmayan bir kimse için doğrudan böylece söylenmiş bir söz olarak geçer. Ne diyor başını alalım. Irfan sahibine yakışan herhangi bir kimseye değil. Yani bu cümle ancak irfan sahibine hitap ediyor. Ve de her nefesini zatı ile Efaliyle değil, esmasıyla değil, sıfatıyla da değil de zatıyla. İşte bunun için evvela zatımızı bilmemiz lazım ki onu faaliyete geçirip onunla alın. Zatımızı bilmiyor isek, neyi biliyor isek, onu faaliyete geçiririz. O kadarıyla alabiliriz. Efalimizi biliyorsak, efalimizi faaliyete geçirip, efal yönlü bilgi alırız. Esmamızı biliyorsak, yani ruhani halimizi biliyorsak <gülüyor> onu faaliyete geçiririz o düzeyden alırız. Çünkü radyoyu hangi istasyonu açarsanız onu alıyor. Ama bütün istasyonlar verim halinde. Devamlı verici. İşte karşılığı bizlerde hangi istasyon uyuyorsa birbirine, frekansı uyuyorsa onu alıyoruz. İşte insana lazım olan odur ki en uzak gibi görünen uzak gibi görünen uzaklardan alma gücüne sahip olabiliyor. Yakındakini alabiliyor zaten nasıl olsa. Yakındakini. <gülüyor> Her ne kadar o da kolay iş değilse de yakındakini almak yine kolay. Radyo mesela gündüz bazı yayınları alamıyor. Akşam güneşin tesiri kesildiği zaman nerelerde neler çıkıyor? İşte bizde bize gelen nefsani tesirleri kesersek neticede Rahmani tesirler tabii ki ortaya çıkacaktır. Çünkü Rahmani tesirler yok değil. Devamlı var. Ama bizde alıcı gücü olmadığından bizde yok hükmünde. Bize göre yok hükmünde. Ama bir başkasına göre <gülüyor> tamamen varlık hükmünde. Var hükmünde. <gülüyor> i̇şte zatı ile haktan alıp ve yine hakka vermektir. Bu sözü çok mühim. Şimdi <gülüyor> evla zatı ile alacak Nereden alacak? Haktan alacak ve de onu hakka verecek. Peki hak nerede de verecek? Kendindeki hakka verecek. Yani genel manada dış çerçevede diyelim ya içi dışı geneli falan yok bunun ama bir şey anlatmak için tabii ki tabirlere ihtiyaç. Asıl oluyor. Tabirler de girince araya deminde işte konuşulduğu gibi düşüyor. Ama irfan sahibi onu düştüğü yerden alır. Yine idrak eder. Şimdi dış geniş boyutlu haktan alıp kendi varlığındaki hakkani yönüne onu bağlaması, intibak ettirmesi lazım. İşte böylece aradaki perde kalkar, ikilik kalkar. Ha, ikisi birleşince tek, zat, tek varlık zaten şimdi haktan alır hakka verir derken ki bu ilk anlarda geçerli bir cümledir, haldir, sözü oluşuldur <gülüyor> çünkü kendini beşer olarak kabul ediyor eden bir varlık kendini hakkın dışında gören bir varlıktır ne yapıyor? haktan alıyorum diyor, yani, başka bir yerden alıyorum diyor, fakat sonradan idrak ediyor ki kendi de bu varlığın içerisinde e kendi de hakkın dışında bir şey değil. Ha, o zaman bu ilmi beşeri yönünde değil de yani ceset yönünde değil de gerçek varlığın yönünde kullanıyor ve birleştiriyor. Birleştiği anda da işte ortadaki perdeler kalkmış oluyor. Ortadaki perde zaten kendinin sadece istifam olan ben kelimesi. O dahi değil ama işte <gülüyor> şartlanmalarımız neticesinde kendimize bir benlik sahiplik vermişiz. Bu bedene sahip olmuşuz. Bu beden içerisinde dünyaya geldiğimiz için kendimizi bu beden kabul etmişiz. Halbuki bu bedenle yakından uzaktan hiçbir ilgimiz yoktur şu bedenlerle. Çünkü bu beden bizim bir bineğimiz, atımızdır sadece. Şu dünyada yürüye, yürüyebilmemiz için işimizi görebilmemiz için ve de belirli bir mahal e, hükmü olarak bizi görebilmeleri tabii mahalleler hep karşılıklı birbirlerini görebilmeleri tanıyabilmeleri için verilmiş <gülüyor> bir boyadır, elbisedir <gülüyor> ama işte biz kendi kendimize kendimize bir varlık vermişiz. Evvela Rabbimizi yaratmışız, sonra kendimizi yaratmışız. <gülüyor> <gülüyor> ortada olmayan şeylerle de ibadet hükmüne girmişiz. <gülüyor> Geçinip <gülüyor> <Geçinir>, gidiyoruz. <gülüyor> <felası>. Yatıp, <gülüyor> Yatıp kalkıyoruz. Yatıp kalkıyoruz. Ve de bu işleri yaptık da yaptık diye de pek pek de böbürleniyoruz. Evet. <gülüyor> i̇şte ne diyorlar? Sen yoktun zaten. Zaten yoktun. Evvelce. Şimdi var gibi görünüyorsun ama şimdi de yoksun. Yoksun. Sonra da zaten yoksun. Sonrası için zaten yoksun. Ama bir başka şekilde diyor ki sen öyle bir varlıksın ki yok olman mümkün olmayan bir varlıksın. Yani yeter ki bunu idrak et diyor. Varlığını anla. Varlığını gerçek hüviyetinin ne olduğunu idrak et, onu anla diyor. Işte <gülüyor> peygamber oğluna ne yakışır? Peygamberlik yakışır. Padişah oğluna ne yakışır? Padişahlık yakışır. Sultanlık yakışır. E dolayısıyla halife oğluna ne yakışır? Halifelik yakışır. Bu sadece belirli bir şahıs, birkaç şahıs olan mesele değil. Yani bütün insanlar için geçerli olan bir hükümdür. Yani kimse kendisini ben küçük bir varlığım, aciz bir varlığım, basit bir varlığım diye katiyen görmesin. Yani kimsenin birbirinden üstün hiçbir hali yoktur. En süfli dediğimiz bir insanı tutalım şöyle kolumdan koyalım. En ulvi dediğimiz reis cumhur olsun, başbakan olsun, kim olursa olsun ondan bir milim farkı yoktur. Farkı biz yaratıyoruz yine. Olmayan farkı biz yaratıyoruz aramızda. Bazılarına paya vermek suretiyle bazılarında fakirdir, fakirdir. Parası yoktur. <gülüyor> yırtık gezer olur. E gezer. <gülüyor> Onun yırtık gezmesiyle diğerine ütülü gezmesi yahut kravatlı gezmesi. <gülüyor> Herhangi bir şekilde daha güzel yemekler yemesi, daha güzel sarayda oturması ona bir üstünlük vermez ki. Ne kadar değişik bir hal yaşarsa yaşasın neticesi olmayan bir yaşantıdır. Genel yaşam içerisinde zerre kadar yer tutmayan bir hayat yaşantısıdır. E dolayısıyla giderken nasıl gidecek? Ondan farklı mı gidecek? E gelirken ondan farklı mı geldi? O da bir beze sarıldı. sarıldı. <gülüyor> Tatil ilahi onu getirdi buraya koydu. Onu getirdi buraya koydu. Bir taş vardır çıkar. Mermer taşı. Binanın cephesine e, yapıştırılır. Üzerine yazılar yazılır. E, bir taş vardır falan yerde kullanılır. E, o da taş, o da taş. E, Takdir-i bu. Böyle gelmiş. Her iş <gülüyor> her varlık ne için meydana getirilmişse onu ortaya koyacaktır ve geçecektir. Dolayısıyla işte dizilere lazım olan, lazım gelen ve de mutlak olması yapılması gereken şey madem ki Cenab-ı Hak bizi e, halife olarak meydana getirdi en azından bu emaneti idrak etmemiz ve gereğini yapmamız lazım. Ve bunda samimi olmamız lazım. Ancak neticeye erdi veya ermedi bu bizim sorunumuz değil. Herkesin tamamen bir kemal sahibi olması mümkün değil düşünemez zaten ancak düşünülmesi ve yapılması gerekli olan o yol üzerinde hareketini meydana getirmek canlılığını sağlamak ya neticesi ya yoluna gitmek neticesi artık o kişi ilgilendirmez zaten nitekim umreye gittiler 23 kişi 24 kişi orada kaldı ve diğerlerde de geriye döndüler Irak'tan geriye döndüler ama bunların umreleri olmadı mı oldu, Ötekilerinden daha da iyi oldu. Yani iyi oldu derken gerçek olarak kabul edildi. Çünkü niyet halisti. İşte bizler de sonuna erdiremezsek de, ama niyetimizin halis olması dolayısıyla hak onu o şekilde kabul eder, inşallah. Yani i̇şte böylece haktan alıp yine hakka vermektir. Çünkü alınan yer haktır, verilen yer haktır zaten. Başka ne alınacak, ne verilecek yer vardır. Ama biz zannımızda haktan aldık, bizde kaldı, bizim oldu diye düşünürsek zaten o işi ayırmış oluruz. İşte Haktan aldık, kendi hakkani yönümüze tespit ettik, verdik. Dolayısıyla iş tamam olmuş oldu. Biline ki, insandan nefes çıksa ki bu nefis olarak da düşünülebilir, hakkı zatında o nefes heyula gibi olup renksiz iken kulun itikadı ameli ve fikri ne ise nefes o renge boyanıp o libas ile örtünüp çıkar. İşte demin bahsettiğimiz akıl boyutunda oluşan işlerdir. <gülüyor> Şimdi insanın gerçekten de nefes dediği şey düşüncesidir. Çünkü nefes bu bedeni yaşatıyor. Düşüncesi akıl boyutunda, ruhani gerçek halini ifade ediyor. Yaptığımız e, her fiilden, konuştuğumuz her sözden bir nur meydana geliyor, bir varlık meydana geliyor. Nasıl ki hayalimizde bir varlık yaratıyoruz, bir ilah yaratıyoruz, ona tapmıyoruz <gülüyor> hayalimizde bir varlık yaratıyoruz biz bunu ve de bu mevcut. Biz bunu yok zannediyoruz. Yani hayalimizde tasavvur ediyoruz ama gerçekte bu mevcut. Yani bizim düşünce boyutumuzdan çıkan o varlık ilah yani kayıtlı olan, mukayyet olan ilah var, mevcut. Yani düşündüğümüz ne tarzda düşünüyorsak biz onu o şekilde tekmin ediyoruz, meydana getiriyoruz. İlah zannıyla, ilah olarak meydana getiriyoruz. <gülüyor> işte bunun gibi ne türlü bir düşünce sahibi isek ne türlü bir ilim varsa bizde e, o çalışmamız ve de ne kadar güçlü ise o güç nispetinde o çalışma nispetinde nurani varlıklar meydana geliyor bizlerden. Yani e, devamlı akıl boyutundan radyasyon yaymaktayız. Devamlı yayıyoruz bunu. Biz yayıyoruz Diğer varlıklardan da yayılanlar bizlere geliyor. Öyle bir alışveriş içerisinde ki <gülüyor> bu alem şu gördüğümüz boşluk. Radyoları açalım, bir şarkı söylemeye, konuşmalar yapıyor, türlü türlü ahenk bir şeyler çıkıyor içerisinde. Nereden dışarıdan, öteden, bir yerden gelmiyor? Burada mevcut işte. <gülüyor> Ama e, kulaklarımız alamıyor onu. O frekansı ayarlı olmadığı için alamıyor. Ama daha hassas olan şu makineler, bizden daha hassas olan makineler <gülüyor> o yönde onu alabiliyor. Demek ki var. E, dolayısıyla daha neler var şu oda içerisinde? Belki şu sohbetleri dinleyen, halimizi seyreden neler var? Piran Hazaratı, diğerlerinde neler var? Ama biz görmüyoruz. Bizim görmememiz onları yok hükmüne sokmaz. İşte dolayısıyla yaptığımız fiillerin neticesinde öyle varlıklar, <gülüyor> mahlukat meydana geliyor ki biz bunları görmüyoruz ama bunlar oluyor. Oluyor. Vücut duruyor.